Tohumda asada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün iki stüdyo konuğum var ama onlara dönmeden önce bu bölümün destekçisi Ceren Bakat da bir kez de ben teşekkür etmek istiyorum bu bölüme olan katkıları için. Evet hem derneğin hem programın adından anlaşılacağı üzere gıda ve tarım bizim için hep öne, önde olan ve... Dünyada aslında biraz daha uğraştığımız meselelerin merkezinde gördüğümüz iki konu ekosistem üzerindeki etkisi olsun sosyal yaşamlarımız üzerindeki etkisi olsun gerçekten çok büyük bir etkiye sahip. ...ve birçok aslında sorunun da düğüm noktası gibi. Nasıl gıda tabii bunun düğüm noktasıysa bu sorunların... ...aynı zamanda sofralarda neden bunların çözülmeye başladığı yer olmasın. Bu metaforu da zaten sıklıkla kullanıyoruz sofra metaforunu. İstanbul'da da iki senedir sofranın birleştirici gücünü bir direnç noktası haline çeviren bir hareket var. Tarlabaşında bombalara karşı sofralar adıyla ve o hareketten iki isim. Bugün stüdyo konuğumuz Yem ve Özge'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi ben normalde bizim konularımızdan dolayı hep uzakta oluyor konuklar. Telefonla bağlanıyoruz. Ben de bir tane stüdyo konuğu gelince çok seviniyorum. İki olunca daha da iyi oldu. Teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için buraya kadar. Biraz hareketi aslında tanıyarak başlayalım istiyorsanız. Uluslararası da bir bağlantısı var. Bundan biraz bahsederek başlayabilir miyiz? Nedir bombalara karşı sofralar? Tabii. Ee, bombalara karşı sofralar Food Not Bombs adıyla... İlk olarak 1960'larda Amerika'da ortaya çıkıyor. Nükleer karşıtı, protestolarda yemek de verilmesiyle birlikte başlıyor. Daha sonra 1980-60'larda çıkıyor. Daha sonra hani otonom bir şekilde ilerliyor. Ve zaman içerisinde hatta tehlikeli bile adedilen devletlerce bir şey haline geliyor. Daha sonra işte Avustralya, Avrupa, Afrika, Orta Doğu... Ee, ...Hong Kong'da da Benzer var. modeller herhalde tekrarlanmaya evet, başlıyor diye Evet, ülkelerde. evet. Belirli ilkeler var. Ee, Anti-yerarşık olması, hı hı. tahakküm karşıtı olması gibi. Bunun dışında vegan veya vejeteryan yemek ortaya konuyor. Yerelliğe önem veriyor yani şey gibi hani bir açmak gibi değil de... Hı hı. ...her yerdeki sofralar kendi ihtiyaçlarına göre bir şekilleniyor. Bu şekilde... Türkiye'de bunlara ekleniyor aslında zaman içinde evet. herhalde. Türkiye'de de galiba birkaç deneme e, bu son e, düzene oturduğundan beri de hı. olmuş. Belki bunlardan da biraz bahsedebiliriz. Ee, i̇lk 2004 yılında e, yine Bombadil Yemek adıyla e, ortaya çıkıyor. E, anaçlar tarafından yapılıyor. E, e, 4-5 kez yapılıyor o zaman 2004'te. E, daha sonra 2009'da e, IMF ve Dünya Bankası protestoları zamanında Dirin İstanbul Koordinasyonu içinde yine tarla başında e, yine bomba değil yemek adıyla hı hı. bir kere yapıldı. E, daha sonra e, 2003, 2013'te biz bir araya geldik. E, e, topla, toplantılar aldık o zaman çeşitli çevrelerden. E, hayvan özgürlüğü aktivistlerinin yine... İnsan farklı hakları... parçaları var aslında yani değil mi? Ee, evet. bileşenlerden oluşuyor. Aha. Ekoloji aktivistlerinin içinde olduğu. Ee, i̇lk 22 Aralık kent mitinginde yaptık 2013 yılında. Gezi'den sonra aslında böyle şeylerin İstanbul'da çok çıktığı bir zaman. iyi evet. böyle verimli bir zamanda aslında 2013-2014 zamanları. Sonra da Ankara'da Çerçöp Çorbacılar diye bir grup. Hani benzer şekilde. Onlar da e, her hafta. Hangi parkta hatırlamıyorum çorba pişiyorlardı. Ee, İzmir'de de deneyimleri olmuş. Bunun dışında e, hani yerel olarak hani bir grup insan mahallesinde veya üniversitesinde hani kendiliğinden bir araya gelip bunu yapar düşüncesindeyiz. Hani biz gidip evet şimdi burada başlatıyoruz devam edin gibi değil de. O ilkeleri benimseyen aslında ufak ufak evet. gruplar bunun yayılmasını da sağlıyor bir yandan. Kadıköy'de vardı çok uzun bir süre. Hı hı. E, Don Kişot işgalevinde yapıyorlardı. Hı hı. İstanbul Üniversitesi'nde başlattık. E, bir dönem boyunca sürdürdük diyebilirim. İzmir'de de girişimler olmuş. Evet girişimler Sadece İstanbul'da oldu. da kısıtlık kalmadı. Şimdi ilkelerin biraz daha detayına gireceğiz ama önce biraz daha belki malumun ilanı olacak ama... Ee, ne yanlış gidiyor ki bugünkü gıdanın üretimi ve paylaşımında da böyle hareketler aslında ortaya çıkmak zorunda kaldı yani belli ki bir sorun var ee, biraz bunun da bununla e, nasıl baktığınızı da dinleyelim. Yani e, en temelinde aslında savaş ve yoksulluk protestosu diyebiliriz hani yoksullar neden yoksul kalmaya mahkum gibi oluyor yoksulluk neden e, hani üzerimizden atamadığımız bir şey Hı -hı. oluyor. Bu şeyler geçişler niye bu kadar katı veya e, hani yoksulluk karşısında neden sürekli yardım şefkateli vesaire hani bu tarz şeyler yer, görüyoruz. yerleşik şey kuruluyor orada da aslında o yardım bakışında. Evet Hı -hı. yani alana verenel gibi hani veren her daim verecek alan da her daim alacak çünkü o yoksul aklını, gibi. O yüzden biz şeye de çok fazla dikkat çekmek istiyoruz. Ee, sadaka değil dayanışma. Hı hı. Hı hı. Yani gelin hep birlikte toplayalım. Sadece tırnak içinde ihtiyacı olan değil. Hani o sırada kim açsa o yesin. Hani biraz e, orada yoksulla neden... Hani yoksullar yoksul kalmaya mahkum ona dikkat çekmeye çalışıyoruz. Onun dışında zaten e, bütün sistem... ...işte e, zengin zenginleşsin, yoksul yoksullaşsın. Hı. Alabiliyorsak alalım, borçlanabiliyorsak hemen borçlanalım... Hı hı ihtiyacımız olmasa da varmış Hı -hı. gibi düşünelim. Son zamanda özellikle <gülüyor> bu kredi bollaşması ya da işte bu tüketim algısıyla iyice yayılmış bir şey. Hı -hı. Sırf zaten sofralarla ya da gıdayla alakalı da değil. Yaptığınız farklı protestolar da oldu galiba. Bu İstanbul Alışveriş Festivali gibi noktalarda da yine gördük ve bombalara karşı sofraları. Bir de bize gösterildiği gibi aslında sokakta yaşayan evsiz insanlar değil yani. Hani aç olan insanlar yani. Çalışan insanların da ee, hı hı. Yarısının aç olduğunu biliyoruz. Yani hani çalışmak böyle yoksulluğa çare gibi gösteriliyor ama değil yani hani. Bir de Çünkü... açlığı açlığı yine nasıl tanımladığımızla da alakalı olabilir. Sofra kelimesi geçtiği için ben onun sosyal kısmında da aslında biraz önem veriyorum. Bugün yemek bizim için tamamen bir tüketim ürünü haline gelmiş vaziyette. Yani internetten tıkladığınızda gelen eski o birleştirici gücünü üstünde bir kültür oluşan gücünü aslında kaybetmiş gibi. Dolayısıyla hani olayın bu boyutu da belki yine onu da bir açlık olarak tanımlayıp yine farklı bir şekilde de doyurulduğunu söyleyebiliriz. Aslında. Evet aslında her seferinde şeyi de vurgulamaya çalışıyoruz. Hani yalnızlaştırılmaya da karşı. Hani gelin birlikte pişirelim. Hani birlikte konuşarak yiyelim. Hani bunun dışında sırf yemek alanında değil. Hani öz üretimimizi sağlamamız. Hani neyi biliyorsak işte ben bisiklet tamirini biliyorum. Geleyim bunu paylaşayım. İşte Özge hayvan ilk yardımı biliyordur. O gelsin bunu paylaşsın. Çünkü her şey o kadar birbirini besliyor ki. Hani ...biz bugün bisikleti de parayla tamir ettiriyoruz... İşte hayvanımızın belki basit bir hastalığı var... E, ...onu... ...parayla tedavi ettirmek zorunda kalıyoruz... ...yani e, bilgi satılabilir bir şey hale geliyor... ...uzmanlaşma... ...işte çok çeşitli meslekler doğuruyor... İnsanlar bu şeyin içinde yalnızlaşıyorlar. Şehrin getirdiği bir şey aslında bu şehirde o yüzden böyle direnç noktaları oluşturuyor olmak çok önemli buradaki deneyimleriniz de bence gerçekten çok çok sizin içinde dönüştürücü oluyordur. Aynı zamanda dediğimiz gibi toplum içinde dönüştürücü olacak şeyleri tohumları atılıyor aslında bunun gibi hareketlerle. Biraz da sofraya gelen gıdalarla alakalı hı hı. konuşmak istiyorum. İsraf burada hani üstünü üstüne bastığımız konulardan biri. Bununla ilgili de aslında çok çarpıcı rakamlar var aslında. Hep propagandası yapıldığı gibi işte dünya GDO'ya mahkum konvansiyonel tarıma mahkum gibi şeyler yapılıyor. Neden? Çünkü işte şu kadar aç insan var işte bunları hı. doyurmak için daha fazla gıda üretmemiz <gülüyor> gerekiyor diye. Ama baktığımızda dünyadaki gıda üretimine aslında o açlığı bitirebilecek sayılarda olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Yani bitirebilecek sayılarda ama insanlarla buluşmuyor. Hı hı. Bir paylaşım evet. probleminden yine aslında. Yani bu da yoksulluğun şiddetini doğuruyor. Çünkü yani şirket sahipleri daha fazla tüketim yaratmak için yenebilir durumdaki yiyecekleri imha etme yoluna gidiyorlar doğrudan. Tarihi bir gün geçti diye, ezildi Hı -hı. diye, e, kenarı hafiften çürüdü diye. Çoğu Bunları... zaman estetik kaygılarla da bazen yani uygun boyutta olmadığı için ya da işte farklı bir böyle baloncuk gibi bir şey olduğu için üstünde. Amerika'da da bununla ilgili son zamanlarda çok bir uyanma olduğuyla ilgili şeyler görebiliyoruz sosyal medyadan. Yazık. Evet yani açlık ve yoksulluk bir devlet politikası olarak uygulanıyor. Hı hı. Yani ana akım yiyecek üretimi ya da et ve süt endüstrisi de e, yani ne insanın ne hayvanın çıkarını gözetiyor. Sadece evet. kar için hükümet politikalarından yana. Bunun yani. giderek yaygınlaştığını da maalesef görüyoruz. Çünkü eskiden gıda Hı -hı. daha küçük üreticiler tarafından yapılıp daha yerelde tüketilen bir şeyken artık o zincirlerin çok çok büyüdüğü bir dünyayla evet. karşı karşıya. Ee, i̇sraf prosedürü <gülüyor> adını verdiğim <gülüyor> bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, süpermarketler kurumsallaştıkça ve büyüdükçe zincir hale geldikçe e, satılamayacak yiyeceklere dair standartları da yükseliyor. Hı -hı. İşte mesela kenarı e, çizilmiş domates ve benzerlerini önce kayıt altına alıyorlar. Kaç kilogram yani satılamayacak işte meyve sebze var Hı -hı. elimizde. Sonra bunları topluyorlar. Bunlar işte kamyonlar mı tırlar mı artık bir şeylere yüklüyorlar ve e, Tuzla'ya imha merkezine götürüyorlar. Yani bunun için zaman, <gülüyor> insan ve para ayırıyorlar ve bu çok komik bir şey. Hani keşke e, sokağa dökseler mesela Hı -hı. gidip alınabilir. Onda... Ve... Hiç görmediğimiz ta yani o topraktan alınan bütün besinleri olsun güneşten alınan enerjisi kadar olsun yani arkaya doğru takip etmeye çalıştığımızda öyle bir israf çıkar ki karşımıza gerçekten çok da fazla kolay değil onu görmek bu zincirlerin büyüdüğü yerde. Gidip konuşmalar yaptığımızda hani bize verebilir misiniz satamayacağınız şeyleri artık satamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri diye hani bir kısmı hani yok veremeyiz işleyiş öyle böyle diyorlar bir kısmı daha açık hani o. ...daha kapitalizmin getirdiği sinsiliğe... ...daha evrilmemişler. Hani... ...yok onlar imhaya gidiyor diye... ...direkt böyle dan Kaderleri diye söylüyorlar. Gibi. Çok komik. Hı. İmhaya... ...nükleer atık mı bu yani? <gülüyor> Şimdi buradan gerçekten şey de biraz... ...bahsedebiliriz. Sizin e, kurduğunuz... ...sofralardaki gıda tercihleriniz... E, ...yani bu hangi tıp gıdaları... ...nasıl elde ediyorsunuz sofraları... ...kurarken biraz bundan bahsedelim. Yani öncelikle vegan olmasını... Hı hı tercih ediyoruz tercih Bu etmiyoruz o. uyguluyoruz, uyguluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir karar aldık İlk ilk sofradan beri evet <gülüyor> <Mongola gülüyor> karşı sofralara her zaman vegan e, e, yiyecekler görüyor hı hı ee... Onun dışında... Çevredeki market Hı -hı. ve manavlardan topluyoruz. Taksim tarla başında. Beş altı toptancı manavı geziyoruz. Bundan ortalama 60 kişiye yetecek yemek çıkartıyoruz. Yani birkaç çeşit çıkartıyoruz. Bazı haftalar çok fazla topluyoruz. Yani 100 kiş küsür kişiye Hı -hı. yetecek Hı -hı. kadar. En azından 60 hani. Evet. 150-200 e de çıktı oluyor. Hı -hı. E Sırf 5-6 yerden bile ne kadar çok aslında kişiye e, gıda çıkabildiğini ve duyuyor Ve haftanın olmakta. sadece bir günü toplanan rakamlar bunlar ve sadece hmm. bir iki mahalleden o kadar şey ki düşündüğünüz zaman hafızalarınız almıyor. <gülüyor> doğru doğru. Peki mahalle içerisinde de herhalde e, bu e, farklı tepkilerle, olumlu tepkilerle ya da belki olumsuz tepkilerle karşılanmıştır. Nasıl oldu orada ilk başladığınızdan beri? Çünkü hep, hep anladığım kadarıyla tarlabaşı tarafındasınız. Ee, hani belki bunun tercih etmenin de ayrı bir sebebi vardı. Ondan da bahsedebiliriz. Nasıl e, oldu orada sofranın gelişimi? Yani merkezi olmasından dolayı tercih ettik aslında. Yani bir başlangıç olarak Hı -hı. Taksim'de olmasını. Daha sonradan Kadıköy'de geldi arkasından. Ee, biz yani sadece Taksim'de kalmasını istemiyoruz. Yayılmasını istiyoruz. Herkesin kendi mahallesinde Hı -hı. bunu uygulamasını hayata geçirmesini. Hatta kendi evlerinde yani hani mahalle kültürün birlikte hani bu, bu paylaşımın çoğalmasını istiyoruz ee, Taksimi seçmemizin nedeni merkezi olması dedi yani bir de orada da sonuçta gıda ile alakalı da baştan beri konuştuğumuz şeyler kamusal alana biraz müdahale olduğu gibi gıda da aslında belki bizim hiç görmediğimiz zamanlarda kamusal olan bir şeyken şu an dediğiniz gibi evet. sadece süpermarketlerden gidip alabildiğimiz hep sadece para içindeki Hı -hı. o sistemde kaldığımız bir şey gibi tarla başı da onun başka bir versiyonunu Hı -hı. dönüşüm mücadelesiyle yaşıyor aslında dolayısıyla böyle bir bağlantıda olması bu sofranın belki önemini daha da arttırıyor. Ee, örgütlenme konusunda da bazı ilkelerimiz olduğunu söylediniz. Ee, bunlardan da bahsetsek ee, hiyerarşiye karşı yatay bir örgütlenmeyi de her zaman galiba savunuyor. Evet kendi içimizdeki işleyişi öyle sürdürmeye çalışıyoruz. Yani e, bir başkan vesaire yok, lider yok. Bir karar alınacağı zaman hani uzun uzun tartışıyoruz Herkes içine sinecek bir noktada uzlaşınca. Yemeği kadar. yaparken de bu kadar uzun sürüyor <gülüyor> mu bilmiyorum. <değil> mi? <gülüyor> o zaman biraz <gülüyor> daha pratik olmaya özen gösteriyoruz. <gülüyor> Galiba bayağı kısıtlı saatler var zaten. 3 evet. 4 gibi gıdaları toplayıp 7'de evet. e, sofrayı kurma 4'te evet. e, hedefle başlıyoruz. 6.30 gibi Hütmesi şu an influelde pişiriyoruz. Taksim Meydanı'na yakın oradan çıkıp... Tabii mutfak da meydanına. biraz sürpriz oluyor o zaman değil mi? O Tabii, hafta o neler çıkarsa, toplandığıyla e, bağlantılı. Ne çıkarsa. Onun dışında e, ayrımcılık karşıtı, tahakküm karşıtı. Cinsiyetçiler, arıkçılar karşı. Birbirimize taciz uygulamıyoruz. <gülüyor> e, takas pazarları da e, yaptığınız etkinliklerden biri. Bunları da sofralar gününde mi yoksa başka zamanlarda mı yapıyorsunuz? Birkaç kere ayrı zamanlarda başlı başına etkinlik olarak açtık çok uzun bir süre Aynalı Çeşme'de dağıtırken Aynalı Çeşme sokakta dağıtırken sofranın yanı sıra açtık ee, hala arada ayrı etkinlik olarak açıyoruz en son galiba o galiba sofraydı ama 14 Şubat öncesinde yine o o hafta gündemle alakalı şeylerle de hı hı. sürekli göndermeler yaparak paylaşımlarda görmüyorsunuz. <gülüyor> Maşallah gündemde zaten gönderme hı hı. yapacak şeyler konusunda evet. bol bol malzeme veriyor. <gülüyor> evet. <olarak>. Her zaman. <gülüyor> E, mekanı e, konuştuk e, Bir de biraz daha nasıl e, katılabilir dinle, Dinleyenler şimdi hem Yeri konusunda hem belki Benzer etkinlikleri gerçekleştirmek isteyenler e, olabilir Sizde de bununla ilgili sürekli e, şeyler geliyordur e, Bununla ilgili nasıl bir yol izliyorsunuz? E, şöyle Tanışmak isteyen direkt e, Pişirmeye veya yeme aşamasına geliyor Merak ettiği şeyleri soruyor Aslında bahsetmek istediğim Başka bir şey de yani haftada bir bunu yapıyoruz ama bir süredir devam eden insanlar bunu kendi hayatında da uygulamaya başladı. Yani artık pazar çıkmalarını, market çıkmalarıyla hani ev gıda döngüsünü epey bir döndürmeye başladık. Aslında herkes bu tarz bir şeylere girse ne kadar hem gıda israfı olduğunu hem ne kadar gereksiz para harcadığını fark ediyor diye düşünüyorum. Yani pazarların sonuna gidilebilir, marketlerle konuşup hangi saatlerde attıkları öğrenilebilir... Bazen çünkü çok büyük kurumsal olmayan marketler direkt kasalarla e, önlerine koyuyorlar, bırakıyorlar. Hı hı. E, bunun dışında farklı alanlarda da yani bir şey almadan önce hani arkadaşına sorabilir, hı hı. <gülüyor> sen de var mı diye. Kendi aralarında kıyafet takası e, veya bilgi paylaşımı. Çok alıştığımız bir şey artık yani bozulan bir şeyi atmak çünkü. Evet. Çoğu zaman ya etrafımızda ya kendimiz zaten belki bilmiyor oluyoruz. Etrafımızda da onu tamir edecek bir kişi olmuyor. Özellikle bu son dönemde telefonlar bile yani üreticisine dahi götürdüğünüzde çok tamir etmiyoruz. Biz hı hı. bunu tek yapabileceğimiz şey değiştirmek gibi yapabiliyorlar. ve Bu bir tüketim çılgınlığı denen şey herhalde tam da bu olmalı. Gıda konusuna yine dönecek olursak. Eskiden normal ve sürekli hayatımızın parçası olan şeylerin yok olduğunu gördük. Bunun içinde mutfağa girmek bile var belki. Ben kendi deneyimimden biraz bahsedersem eskiden çok böyle mutfağa girmeyen bir kişiyken buna dönüşmeye başladığımda pazara gittiğimde yaptığım alışveriş miktarıyla birkaç kere mutfağa girdikten sonra ne kadar gıda almam gerektiğiyle ilgili şeyim çok değişti. Ve bunun da israfa olan şeyini giderek azaldığını gördüm. Ya mutfağa girmeye başlamak bile aslında yani ne kadar etkili olabilir diyorsunuz ama o sizin tükettiğiniz gıdayla bir iletişim kurmanızı ve onu bu sefer israf etmemekle ilgili farklı önlemler almanızı getiriyor. Evet mesela apartmanlarda kullanamayacağınızı fark ettiğiniz meyve sebzeleri hani çok da geçmeden koyduğunuz bir kutu olabilir. Ve hani siz markete çıkmadan önce önce o kutuya bakarsınız oradan alabilirsiniz. Biz böyle benzer bir buzdolabı uygulamasını... ...yerleştirmeyi düşünüyoruz infialle yakın zamanda. Orada işte mesela iki poşet turp, üç poşet havuç... ...bunlar sosyal medyadan da iletilecek. Hani Hı. şu var ihtiyacı olan gidip alabilir gibi. Yani aslında bu tarz ağları geliştirmek Hı. önemli. Avrupa'da, Amerika'da e, bu artan ve atılacak olan gıdalar... ...bisikletli insanlar tarafından evlere servis ediliyor. Yani ne kadar e, enerji harcamak istediğinizle ve viz vizyonunuzla biraz ilgili... Çok fazla şey kurtarılabilir aslında. Bir de şu algıyı bence yerleştirmek gerekiyor. Yani sanki bir manavın önüne konan artık satılamayacak olan gıda e, bizim değilmiş gibi yani. Aslında o yeryüzünün Hı. yiyeceği yani. Ve oraya konmuş ama oraya el attığında insanlar evet. kötü bakıyor. O Orada kadar tüketim çılgınlığına oluyor kapılmışız ki yani para verip... E, Alman gerekiyor yani. Oysa Mesela o da çalışma zorunluluğu gibi yani. Doğru doğru yani, yani çoğu onu... şeyde bu kıyafet konusunda da evet. aynı. Yani sürekli her sene değişen bir şey değişmesi gereken bir gardırop zorunluluğu sanki. Yeni Moda sezon. Yeni sezon. <gülüyor> yani evet, bir sene bile devam se edilmiyor. Yeni sezon sürekli yeni bir şeyler almak zorundasınız gibi oluyor. Bu takas çenliklerini biz de düzenlemeye çalışıyorduk. Orada da bir ufak bir çekingenlik hissediliyor gerçekten insanlarda. Yani ben takasa geldim diye böyle evet, farklı evet. yaratılmış evet. bir toplumsal norm Ben var almayayım, çünkü. ihtiyacı olan alsın diye. Kesinlikle diyor. bunu sofralarda Mesela, da çok Ben para duyuyoruz. verebiliyorum alabiliyorum. Aslında o yer bu yeryüzünün algısını evet. yaratıyor olmak çok çok önemli. Yani sonuçta orada e, hep dediğimiz gibi yani kurdun kuşun toprağın güneşin bir sürü şeyin emeği olarak oraya kadar Hı -hı. gelmiş ve ondan sonra onun israf edilmesini göz yumuyor olmak çok enteresan. Yani onun dışında gidip de ona tenezzül etmemek yani, gibi. Yani hepsi bakıyor. bizden evet. çalınmış durumda aslında yani. Hı, -hı. Bizim vergilerimizle... gidiyor. Bizim dönen vergilerimiz... ...işte bize toma olarak dönüyor... Evet. E, ...tank <gülüyor> olarak dönüyor... ...savaş uçağı olarak dönüyor... ...hepsi Ama gıdada Ama gıdaya geldiğinde gıdada e, bu açlığı e, bitirmeyle alakalı... ...çok fazla şey yapılmadığını görüyoruz. Hatta çok fazla yanlış yöntemin uygulanması var. E, evet. Az önce bahsettiğimiz gibi... ...sürekli bir e, GDO propagandası... ...sürekli bir kimyasal e, uygulamalı... ...tarım, konvansiyonel tarım... Hı -hı. E, ...uygulaması hep bunların propagandası yapılırken sofra gibi böyle örneklerin ortaya çıkıyor olması gerçekten e çok gerçekten değerli. lezzetli de oluyor. <gülüyor> evet. Ya yani belki taze pişmiş bir şeyin dahi tadını unuttuğu için gelen insanlar ya da biz yani her gün tabi bu şehrin içinde de koşturmacadı belki hı hı. ona her zaman bir fırsat olmuyor ama onun tadına aldıktan sonra gerçekten başka bir şey tekrar geri dönüyor olmak çok zor. Bu alışkanlığı edindikten sonra zaten hani gidip normal bir şekilde e, tüketim döngüsüne girerken insan kendini sorguluyor. Müdavimleri oluyor mu sofranın? Her hafta gelmeye başlayan herhalde daha sonra size de eklenip <gülüyor> devam <gülüyor> ediyorsunuz diye bir evet, şey Evet, evet. <gülüyor> Ne kadar zamandır bu arada içindeydiniz? Yani bu böyle kapalı bir şey olarak da algılanmasın. Dinleyicilerden de belki hani gelip hem gönüllü olmak isteyen, katkıda bulunmak isteyenler olabilir. Böyle aslında canlı bir şey Aslında çok akışkan ve çok açık bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Yani gelmeye ve toplantıları da kendi isteğiyle insan girmeye başladıktan sonra direkt karar alımına dahil oluyor. O hiyerarşisiz yapı aslında daha davetkar bir yapı ortaya çıkarmış oluyor. evet. Ee, buluşma yerlerinizi e, ve iletişim kanallarınızı da e, hatırlatalım. E, ne zaman nerelerde buluşuyor belki her hafta aynı yerde olmuyor da olabilir ama. Her hafta, her hafta aynı. yani genelde yani çok nadiren e, inisiyatif çıkmadığında yapmıyoruz. Onu da duyuruyoruz Hı -hı. Facebook sayfamızdan. Saat 3'te ee, e, infialde infialde Turan. Çarşamba günleri. Evet çarşamba günü saat 3'te infialde yani Turan Caddesi. Turan Caddesi 36a. Ee, oradan toplamaya çıkıyoruz market arabamızla Hı -hı. saat dörtte geri dönüp pişirmek üzere. Yine sürecin, sürecin her noktasında da katılmak ne? mümkün yani gece daha toplamasından da. Tabii toplamaya katılabiliyor, isteyen saat dörtte pişirmeye dahil olabiliyor. İsten bulaşa... <gülüyor> sonuna bulaşa. sonuna yetişenler her <gülüyor> şeyi <servisine>. yediniz mi <gülüyor> Yemek duyurusuna. Hı hı. Evet. Daha evet. çok Facebook'u galiba kullanıyorsunuz e, hı hı. duyurularınız için. Hani bizi de onu e, duyurmuş Tabii. olalım. E, Facebook üzerinden e, duyurularını yapıyor. E, bombalara karşı sofralar ve her Çarşamba dediğimiz gibi. E, bu bahsettiğimiz meselelerle ilgili bir fark yaratacak şekilde bir araya geliyorlar. Siz de bu sofraya dahil olmak istiyorsanız ve diğer etkinliklerinden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sayfası üzerinden bombalara karşı sofraları takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş sonuna giriyoruz. Son eklemek istediğiniz evet. şeyleri alalım. Önümüzdeki atölyelerden kısaca bahsedebiliriz. Hı -hı. Hayvan ilk yardımı atölyesi planlıyoruz. E, ayarlayabilirsek hayvan yürüteci yapan e, birilerinin nasıl yapıldığını göstermeye çağacağız. Zehirsiz ev atölyesi yani kullandığımız temizleyicileri evde kendi olanaklarımızla nasıl yapabiliriz? Bitkisel e, şifa hmm. atölyesi. <gülüyor> yavaş yavaş o sistemin içinden parçaları aslında çekip almayla alakalı. Yani evet. bir sürü bir sürü parçayı çünkü biz bugün başka bir yani sistemin içerisine vermiş durumdayız. Kesinlikle. Biraz kendimizi toparlamaya yönelik <gülüyor> permakültür atölyesi planlıyoruz. Bunların takvimini de yine Facebook Bunlar sayfamızdan... Bunlar sohralardan sonra mı oluyor yoksa ayrı sonra tarihlerde olacak. olacak. Ee, Çarşambaları Galatasaray dışında bazen direniş alanlarına da Hı -hı. E, yiyecek sağlama... İTÜ'de vardı, iyi Evet, dün, dün bu hafta <gülüyor> İTÜ açka Kampüsü'ndeki direnişi destek olmak için oradaydık. Hı hı. Orada hmm. da yine benim de mezun olduğum fakülte olduğu için programdan önce de söyledim bir yeşil alan direnişi olunca aslında çünkü o kadar az yer var ki o fakültede bir nefes alacak. Onun üzerinde bile bir göz oluyor olması artık insana yeter dedirtiyor. Bombalara karşı sofralar oradaydı da çarşamba hmm. akşamı oradaki direnişe destek oldu. Evet, Size her yerde görmek mümkün. Dediğim gibi çünkü gündem maşallah bizi konusuz bırakmıyor. Direniş alanı oluşturacak şekilde hem bugüne kadar yaptıklarınız için hem de bu programa gelip konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de tekrar dinleyicilerimizi hatırlatalım. Çarşamba günü tarla başında bombalara karşı sofralarda siz de üçte gelip ta gıda toplama saatinden başlayıp bu sofraya dahil olabilirsiniz. Facebook üzerinden de takip etmeniz mümkün. Biz de sizleri dinleyicilerimiz Dinleyicilerimizi pazarlarımıza davet ederek kapatalım. Siz de mutfağa girmek ve yavaş yavaş pazarlardan alışveriş yapmak istiyorsanız iyi bir ilk tanışma için %100 ekolojik pazarlarımıza bekliyoruz. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü, Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan pazarlarımıza gelebilirsiniz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. ...tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar... ...Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41